Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Çanakkale, Kirazlı, Siyanürlü Altın Madeninin durdurulması için 100.000'e yakın imza toplayan Tema Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bölgede kesilen ağaç sayısının tespiti ve çevresel etki değerlendirme raporuna aykırı davranan işletmenin durdurulmasını talep etti. Tema Vakfı, Kirazlı, Siyanürlü Altın Madeni ile ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de bir bilgi notu yayınladı. Altın madeni için bölgede kesilen ağaç sayısının uydu görüntüleri üzerinden 195 bin olarak tespit eden Tema Vakfı, bu sayının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çanakkale Valiliği tarafından doğrulanması için gereken başvuruyu yaptı. Konuyla ilgili yetkili mercilerden yanıt beklediklerini belirten Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Altın madeni olumlu kararı alan çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirtildiği gibi, 45.650 ağaç kesileceği yönünde bir planla Mart 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işletme izni aldı. Ancak uydu görüntüleri üzerinden yaptığımız incelemeler sonucunda kesilen ağaç sayısının ÇED raporuna aykırı olarak 195.000 olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ağaç sayısı ile ilgili kaygılarımızı açıklığa kavuşturmak için 25 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çanakkale Valiliği gibi taraflara resmi yazı yazdık. Change.org Taksim altında ölüm var internet sitesinde bölgenin doğasına ve tüm canlılarına sahip çıkmak için imza kampanyası başlattık. Sürdürdüğümüz kampanyamıza bugüne kadar 100 binin üzerinde kişi imza verdi. Ama buna rağmen yetkili mercilerden hala herhangi bir yanıt alamadık. Bir an önce ağaç sayısının açıklanmasını buna göre çede aykırı işlem yapılıp yapılmadığının belirlenmesini istiyoruz dedi Tema Vakfı. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. Kampanya Change.org Taksim Altında Ölüm Var adresinde devam ediyor. Özel bir şirket tarafından yapılan analiz iklim değişikliğinin ülke ekonomilerine etkisini araştırıyor. Dört farklı senaryo göz önüne alınarak oluşturulan çalışmada 2100 yılına kadar 1,1,9,2,4 ve 4,1 derecelik sıcaklık artışı sonucunda neler yaşanabileceği öngörüldü. Örneğin. 1,5 derecelik sıcaklık artışı durumunda küresel ekonomik zararın 54 trilyon dolara, 2 derecelik artışta ise 69 trilyon dolara mal olacağı kaydedildi. Rapor'a göre en kötü senaryo ise 4 derecelik sıcaklık artışı durumunda yaşanacak. Eğer böyle bir durum oluşursa 2048 yılına kadar dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan'ın Gayri safi yurt içi hastasında 2,45'lik bir daralma ile en büyük darbe alacağı ifade edildi. İklim değişikliğinden olumsuz olarak etkilenecek bir başka ülke ise Çin. Ancak turizm ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan gelirleri dolayısıyla Çin'in Hindistan kadar etkilenmeyeceği bildirildi. Araştırma Türkiye'nin de iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Ülkenin 4 derecelik sıcaklık artışı senaryosu karşısında gayri safi milli hastalığının %15'lik bir daralma yaşanacağı öngörülüyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde Kamilet Vadisi ile Plarget olarak anılan 5 köyü kapsayan bölgede yapılması planlanan hidroelektrik santral doğayı katledeceği için tepkileri neden oluyor. Rize İdare Mahkemesi'nin durdurma kararına rağmen proje kapsamında yol yapım çalışmalarının sürdüğünü gören bölge halkı vadinin öncelikli koruma alanı ilan edilmesini istiyor Kamilet Vadisi'nde işletmesi bulunan ve projeye karşı açılan davada Ali Can Can davayı kazandık ancak hala kaçak olarak çalışıyorlar. Yol çalışmaları ve dökülen malzemeler vadiyi perişan etti dedi. Bölge sakinleri proje kapsamında yürütülen yol yapım çalışmalarıyla doğanın bozulduğunu, dökülen malzemelerin vadiyi perişan ettiğini söylüyor ve vadinin öncelikli koruma alanı ilan edilmesini istiyor. Ekotoxicology And Environmental Safety dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre toprağa karışan sigara izmaritleri bitkilerin çimlenme başarısında ve yoncaların sürgün uzunluğunda %27 ila 28 düşüşe neden oluyor. Topraktaki izmaritler aynı zamanda bitkinin kök uzunluğunda %57 oranında kısalmaya neden oluyor. Çalışmayı gerçekleştiren Angelia Raskin Üniversitesi akademisyenleri izmaritlerin çimlerde, çimlenmede %10 ve kök uzunluğunda da %13 oranında düşüşe neden olduğunu belirtiyor. Birçok sigara izmaritinde filtre olarak bir tür bioplastik olan selüloz asetat lifi kullanılıyor. İçilmemiş sigaraların izmaritleri de toprağa neredeyse kullanılmış izmaritler kadar zarar veriyor. Bu da izmarit yapımında kullanılan maddelerin içinden tütünden arta kalan toksik maddeler olmadan bile ne kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Her yıl 4,5 trilyon sigara izmaritinin doğaya atıldığı tahmin ediliyor. Bu da izmariti doğaya karışan en yaygın plastik atık durumuna getiriyor. Araştırmacılar çalışmanın bir parçası olarak Cambridge civarında sağ yapmışlar ve metrekare başına 128 izmarit bulunan alanlara rastlamışlar. Çalışmanın baş yazarlarından Doktor Daniela Green, araştırmayı çim ve yoncalar üzerinde yapma nedenleri olarak kentsel yeşil alanlarda en sık rastlanan bitkiler olmalarının yanında bu bitkilerin otobur hayvanlar tarafından da en çok yenen bitkisel kaynak olmasını gösteriyor. Green, sigara izmaritlerini yere atmanın sosyal olarak kabul edilebilir bir davranış olduğu ve izmaritlerin doğaya verdiği hasar konusunda yapılan bilinçlendirici çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyor. Tabii ki en doğrusu. Hiç sigara içmemek ve hiçbir izmaritin doğaya karışmasına neden olmamak. Dumansız bir gelecek dileğiyle iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir dünya diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan,